Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vessalamu Alâ Eşrefil Enbiyâ'i Vel Murselîn Nebiyyina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi Ecmâ'in Ve men tebiyehum Bi ihsan ila yevmiddin Amma ba'd Kardeşlerim En son En son Selâfetul Usul dersimizde el Aslü thâlif yani üçüncü temel esasa gelmiştik. Selâfetul Usul üç temel esas anlamına geliyordu. Şeyhül İslam, Müceddid İmam, Muhammed İbni Abdilvehhab, El-Temîmi El-Necdi, Rahmetullahi Aleyh'in kitabı bu kitabı sizinle beraber cumartesi günleri bir menheç bir metot bir yöntem bir usul üzerine okuyorduk şimdi elhamdülillah üçüncü temel esasa geldik bu üç temel esasın birincisi kulun Rabbini bilmesiydi ikincisi kulun dinini bilmesiydi üçüncüsü de kulun peygamberini tanıması ve bilmesi. Diyor ki müellifimiz Rahimehullah El Aslu Thalith Üçüncü temel esas Ma'rifetu nebiyyukum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak ve bilmektir ve <gülüyor> o, ibn o Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim o Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Haşim'dir. Yani o Muhammed'dir. Babasının adı Abdullah, dedesinin adı Abdul dedesinin babası yani büyük babası, büyük dedesi diyebiliriz. Haşim'dir. Ve Haşimun min Gureyş. Haşim Kureştendir. Yani Kureş kabilesindendir. Ve Gureyşun minel Arab. Kureş'te de Arap'tandır. Yani <gülüyor> Arap milletindendir. Ve el Arabu Araplar da min zürriyeti İsmail ebni İbrahim El Halil İbrahim Halilur Rahman Aleyhisselatu Vesselam'ın oğlu İsmail'in zürriyetidir. Aleyhi ona ve ala nebiyyina ve bizim peygamberimize afdelussalati vesselam salat ve selamların en yücesi en üstünü olsun ve lehu onun yani peygamberimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem minel umuri ömrü felathun ve sene altmış senedir minha 40 qablen nubuvve Minha yani bu 63'ten Erbaunaır'ı kabla nubu peygamberlikten öncedir ve eşiuna nebiyan rasulule veın veşiuna nebiyan 23'ü ise 63, 40'ı çıktı kaç kaldı? 23. 23'ü ise Nebi ve Resul olarak geçmiştir ömründen. <Sessizlik> Nubbi'e bi ikra ikra suresiyle ikra buyruğuyla suresiyle Nebi oldu ve Urs ile ve Ersele yazmış ha hay düzeltmişiz tamam burada düzelmemiş ve Urs ile olacak Ersele diye yazmış ve Urs ile bil muttessir muttessir suresi ile yani muttessir ya İyuhel muttessir buyruğuyla Rasul oldu Rasul olarak gönderildi ve Beldehu Mekke Beldesi Mekke'dir. Burada bir şey daha vardı değil mi? Ee, ziyade, eksiklik bir şey vardı burada. Ve beleduhu Mekke. Beldesi Mekke'dir. Ba'afehallahu Nasıl? Nasıl? Medineye hicret aşağıda gelecek. Yo bir dakika. Evet. OK. Evet. Vahajre ile Medine. Burada o yok. Bu bizim ders metnimizde bu yok ama bunu ekleyin ve hacara ilel medine ve hacara ilel medine medineye hicret etmiştir bakarak ekleyin işte daha sonra evet beleduhu mekke ve beleduhu Mekke beldesi yani şehri beldesi Mekke'dir ve hacere ilel Medine Medine'ye hicret etmiştir ve bin nidareti ani şirki ve Allah onu gönderdi bin nizareti ani şirk şirkten sakındırmak, korkutmak şirkten uyarmak için ve yed'u ilet tevhid ve tevhide davet etmek için ve delilu kavlihu ta'ala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur ya eyyuhel mütteffir ey örtüye bürünen kum feenzir kalk kum feenzir kalk ve uyar ve rabbeke fekebbir ve Rabbini büyükle tekbir et ve siyâbeke fettahhir elbiseni temizle ve rücze putları terk et V temnun testetir yaptığını çok görme Ve vei Rabbi kafas ve Rabbin için sabret ve mana bu kufa enzir Yüce Allah'ın kufe enzir kalk ve uyar buyruğunun anlamı yunziru yoldır şirk Şirk hakkında korkut, şirkten uyarıda bulun. Şirk hakkında uyarıda bulun. Ve ya da o ile tevhid ve tevhide davet et anlamına gelir. Ve Rabb Kefek bir Rabbini büyükle ayetinin anlamı. Ey yani azimhu bit tevhid tevhid ile onu taazimet büyükle demektir. Ve siyab Kefat elbiseni temizle ey bu buyruğun anlamı yani tahhir a'ma leke şirk amelini şirkten temizle demektir ve rucze fehcur putları terk et ruczu terk et bu buyruğun anlamı ruzu ruczu rucz el esnam putlar demektir ve hacruha onların terk edilmesi terküha terk edilmesi demektir. Yani hecir edilmesi onların hecir edilmesi ne ne demektir? Terküha terk edilmesi demektir. Vel baraatu minha ve ehliha. Hem onlardan hem de ehlinden putperestlerden uzaklaşılması, beraat edilmesi, beraat edilmesi demektir. Ahaza ala haza haza bu yolu tuttu bu buyruğu aldı bu yolu tuttu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aşara sinine 10 sene boyunca yed'u o ile tevhid tevhide davet etti. Yani bu buyruk gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yola gö koyuldu. Allahu Teala'nın emrine uyarak 10 sene boyunca tevhide davet etti. Ve ba'del aşri 10 seneden sonra furice bihi sema semaya yükseltildi ve furizat aleyhi salavatul khams Beş vakit namaz ona farz kılındı ve salla fi Mekke 3 sene boyunca Mekke'de namaz kıldı ve ba'dahu umira bil hicreti ilel medine daha sonra medineye hicret etmesi emrolundu vel hicretu hicret el intikalu intikal etmektir, geçmektir min beledi şirki ila beledil islam şirk beldesinden İslam beldesine intikal edip geçmektir buraya kadar <gülüyor> buraya kadar Aslında Daha önce buraya kadar yine Şerh ettik okuduk Fakat demiştik ki Umre'den önce Biz Üçüncü temel Esasın başında kaldığımızı Kabul edelim Üçüncü temel esastan Tekrar Başlayalım Evet kardeşlerim Kim burayı bize tercüme edecek Yap bakalım Özgür Evet, Nebiniz, Peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmektir. Şimdi biz bu risalemizin en başında ne demiştik? Demiştik ki her yolcu için biz de bir yolcuyuz ve yolculuktayız. Her yolcu için üç şey söz konusudur. Birincisi gaye, hedef. İkincisi o gayeye götürecek yol. Üçüncüsü de o yolda rehberlik edecek bir rehber. Biz de şu anda bir yolcuyuz. Gayemizi o gayeye götürecek yolumuzu ve o yoldaki rehberimizi bilmemiz gerekir. Bir Müslümanın da gayesi ve hedefi Allah'tır. Allah Subhanahu ve teala'nın hoşnutluğu ve rızası. Bunun yolu dindir. O yolda rehber de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nasıl yolcu gayesini o gayeye götüren yolu ve o yolun rehberini bilemeden hedefine ulaşmaz ve matluplar gerçekleşmez ise aynı şekilde bir Müslüman da Allah'ı tanımadıkça dini bilmedikçe ve peygamberini bilmedikçe hedefe ulaşamaz ve maksud olan gayeler gerçekleşmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Tanımak, peygamberimizi tanımak, dinimizi tanımanın ta kendisidir. Çünkü bizim İslam dinini kendisinden aldığımız, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kendisinden öğrendiğimiz, Allah'ı nasıl razı edeceğimizi ve Allah'ı razı etmek, O'nun öfkesine uğramamak için nelerden uzak durmamız gerekeni, Öğreneceğimiz tek bir kişi var. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Subhanahu ve teala'ya onun razı olduğu ve istediği surette onun razı olduğu ve istediği şekilde ibadeti kendisinden öğrenebileceğimiz tek kişi var. O da peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla rehberimizi, peygamberimizi tanımak bir Müslüman için en büyük zorunluluklardandır. Daha önceki derslerimizde geçmişti. Zaten üç temel esas da oradan çıkıyor. Kişinin kabirde ilk sorgu suale çekileceği şey Rabbini, dinini, peygamberini tanıyıp tanımadığı hakkındadır. Onun için bir Müslüman için İslam'ı öğrenmeye atılan ilk adım Allah'ı bilmek dinini bilmek ve peygamberini bilmek şeklinde olmalıdır onun için üçüncü temel esas ma'rifetu nebiyyukum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak bilmek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımanın ve bilmenin de mertebeleri var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bilmek, tanımak ne anlama geliyor? Onu nasıl bilir? Onun hakkında nasıl bilgi sahibi olur? Ve onu nasıl tanırız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl tanırız? Kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanımanın özünü müellif rahimahullah bize burada zikrediyor aslını ve özünü bunun ayrıntılı bilgisini de kişi kendisini geliştirerek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve anlatan kitapları okuyarak ve bunun dışında başka bazı kitapları okuyarak elde edebilir o bilgileri fakat meselenin özü ve aslı budur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımanın ilk adımı kardeşlerim peygamberimizi nesep ve soy itibariyle tanımaktır. Yani o kimdir? Nesebi nedir? Soyu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyu, sopu, nesebi ne şekildedir? Bu şekilde bilmek ve tanımak peygamberimizi tanımanın birinci adımıdır. Peygamberimizi tanımak deyince akla gelen şeylerin birincisi bu. Onun için müellif rahimahullah neyi zikrediyor? Önce Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nesebini ve soyunu zikrediyor. Her Müslümanın bilmesi gereken en asgari, en asgari en alt seviyede. Evet, oku bakalım. evet yani adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin adı Muhammed'dir tabi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur adı Muhammed'dir Muhammed'in dışında da hadislerde sabit olmuş peygamberimizin isimleri vardır özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizde kendi zikrettiği bazı isimleri var Peygamberimiz buyuruyor ki hadiste ben Muhammed'im ben Ahmed'im ben Allah'ın kendisiyle küfrü mahvettiği el mahiyim ben insanların arkasında haşr olacağı el haşirim ben kendisinden sonra peygamber gelmeyecek el akibim yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Muhammed dışında da isimleri var Allah Azze ve Celle'nin onun sıfatlarını ortaya koyacak şekilde e, Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka isimleri de var. Ahmet de bunlardan birisi ve bu Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Kur'an-ı Kerim'de de İncil'de de böyle geçiyor diye bize haber verilen ismidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Fakat meşhur ismi en çok bilinen ismi Peygamberimizin Muhammed. Muhammed. Muhammed bunu Abdillah. Peygamberimizin babasının adı ne? Abdullah. Peygamberimizin babasının adı Abdullah. Soy ve nesep babadan gittiği için burada sadece baba zikrediliyor. Annesinin adı ne? Amine Binti Veheb. Annesinin adı Peygamberimizin Amine Elif ile Amine Binti Vehb Peygamberimizin annesinin adı Babasının adı Abdullah'tı Dedesinin adı nedir? Abdülmuttalip Dedesinin adı Abdülmuttalip Dedesinden sonraki Babasının adı yani büyük dedesi Haşim Evet bir Müslümanın Asgari düzeyde en alt seviyede Bunu bilmesi lazım Peygamberimiz Muhammed'dir Babası Abdullah'tır dedesi Abdulmuttalip'tir. Büyük dedesi Haşim'dir. Sonra ne diyor müellifimiz rahimehullah ve Haşimun min Quraysh. Haşim de Kureyş'tendir. Kureyş Arap kabilelerinin en üstünü, en şereflisi, en büyüğü Mekke'de yerleşik olan ve Kabe'nin hizmetini üstlenmiş olan kabiledir. Kureş en Nadır bin Kinane. Asıl bu kabileye baş olan en Nadır bin Kinane onu onun kendisi bizzat adı Kureş'tir. En Nadır bin Kinane işte Kureş'in başı odur ve Kureş kabilesi olarak meşhur olmuştur. Peygamberimiz de Kureyş kabilesindendir. Adı Muhammed babasının adı Abdullah dedesinin adı Abdülmuttalip ezberliyesiniz diye tekrarlıyorum. Sonra kim? Haşim. Haşim de hangi kabileden? Kureyş o halde peygamberimiz Arapların hangi kabilesindendir? Kureyş kabilesindendir. Evet Kureyş de kimlerdendir? Araplardandır. Kureş Araplardandır. Araplar da ikiye <gülüyor> ayrılırlar kardeşlerim. Bir Kahtaniler, iki Adnaniler. Arapların aslı da e, Yemen'den gelmiştir aslen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, tabi olduğu Kureş Arabtandır. Hangi Araplardan Atnaniler Atnaniler Bunlar aslında Musta'arab'dır. Yani sonradan Araplaşmışlardır. Sonradan Araplaşmış. Evet. Evet. Evet. Ve'l-Arabu evet. Araplar ise min zürriyeti zürriyetindendir kimin zürriyetinden İsmail aleyhisselamın zürriyetindendir hangi İsmail İbrahim el Rahman, yani İbrahim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, oğlu İsmail'in zürriyetindendir İsmail İbrahim aleyhisselamın <gülüyor> oğluydu biliyorsunuz Hacer'den olma oğluydu. Bir de Sara'dan olma oğlu var. Onun adı ne? İshak. İshak, İsrail oğullarının bütün peygamberleri kimin soyundandır? İshak'ın soyundandır. Yani Yakub'un soyundandır. İbrahim aleyhisselam oğlu İshak, onun oğlu Yakub ve diğer bütün İsrail oğullarına gelen Kur'an'da zikri geçen peygamberler kimin soyundan? O Yakub'un soyundan. O Yakub'un soyundan. Ve İsrail kim? Kim bu İsrail? İsrail oğulları diyoruz ya. İsrail Elma bin dedi Yakub Aleyhisselam. İsrail Yakub Aleyhisselam. Yani İsrail abid demektir. Abid İsrail kelimesinin anlamı abid yani ibadet ehli. Yakup aleyhissalatu vesselam'ın lakabıydı ve Yahudilerde İsra beni İsrail yani İsrail oğulları olarak isimlendirilir. Kur'an-ı Kerim'de yani Yakup oğulları demek. Yakup. Yakup İshak'ın oğlu, İshak İbrahim'in oğlu. aleyhimussalatu vesselam. İbrahim aleyhisselam'ın bir oğlu daha var İsmail kendisi Allah'a İbrahim Aleyhisselam'a Allah'a kurban etmesi emredilen oğlu ve büyük oğlu İsmail. İsmail Hacer'den olma. Cariyesi Hacer'den olma. İshak karısı Sara'dan olma. Sara. İsmail Aleyhisselam'ı Hacer'le birlikte İbrahim Aleyhisselam nereye bırakmıştı? Mekke'ye bırakmıştı. Ama o gün Mekke'de ne bir şehir vardı ne de herhangi bir yerleşim yeri vardı. Allahu Teala şöyle vasıf ediyor. Ekin bitmez bir vadi. Dağların arasında ekin bitmez bir yere bıraktı. Hacca Umre'ye gidenler bilirler. Ee, Mekke kardeşlerim hiçbir otun bitmediği oldukça kurak ve bugünkü Kabe'de dağların arasında yol bile olmayan yani bugün dağları delerek tüneller yapıyorlar insanların ulaşımını kolaylaştırmak için e, normal bir yol yok yani dağların aralarından oldukça meşakkatli e, bir şey Allah'ın emriyle İsmail'i ve Hacer'i oraya götürdü daha sonra Allahü Teala Azza ve Celle Hacer'e su utfetti. O suyun adını zemzem. Daha sonra oradan Arap kabilelerinden bir kabile geçiyordu. E, geldiler, dediler ki Hacer'e e, bu suyun yanında konaklayabilir miyiz? Hacer de onlara suyun üzerinde herhangi bir hak iddia etmek sizin buraya konaklayabilirsiniz diye onlara izin verdi. Onlar da oraya konakladılar ve orada su çıktığı için artık bir şehir hayatı oluştu ve Mekke şehri o gün kuruldu. Daha sonra İsmail onlardan birisiyle evlendi. Onların konuştuğu dili öğrendi. Normalde İsmail'in dili onların konuştuğu dil değildi. İsmail aleyhisselam onların dilini öğrendi ve onun soyundan da Araplar neşet etti. Araplar şey yaptı, Kureyş onun soyundan geldi. Araplar onun soyundan geldi kardeşlerim. Müellifimiz diyor ki Araplar da burada özel olarak Arapları kastederken İsmail aleyhissalatü vesselamdan itibaren oluşan Araplık kimdendir? İsmail aleyhisselamın soyundandır. Bu itibarla peygamberimizin soyu nihayetinde nereye varıyor? İsmail aleyhisselam yoluyla İbrahim aleyhisselama varıyor. Demek ki peygamberimiz de İbrahim aleyhisselamın evlatlarından, torunlarından birisidir. Peygamberimiz de onun torunlarından birisi. Evet. Evet. İşte buraya kadar olan kısım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyuyla ve e, sopuyla yani soy sop diyoruz ya zür e, yani nesliyle nesebiyle ilgili bilgi. Müslümanın asgari düzeyde bunu bilmesi lazım. E, büyük kitaplarda, siyer kitaplarında Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin daha başka büyük dedeleri ta Atlan'a kadar sayılırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun tertemiz olduğu en şerefli aileden geldiği bildirilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisinin seçilmişliğini haber vererek buyuruyor ki Allah e, İsmail oğulları arasından Kinane'yi seçmiştir. Kinane içinden Kureyş'i seçmiştir. Kureyş'ten Haşimoğullarını seçmiştir. Haşimoğullarından da beni seçmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeref itibariyle en süzülmüş, en şerefli soya sahiptir. En şerefli soya sahiptir. Ee, bir rivayette de Kardeşlerim Yüce Allah yeryüzü halkı içerisinde Arapları seçti Arapların içerisinde Kureyş'i seçti Kureyş'in içinde Haşimoğulların seçti Haşimoğulların içerisinde de beni seçti buyurmuştur. Yani soy ve sop itibarıyla en şerefli en üstün en faziletli en asil soya sahiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamen seçilmiş fazilet ve asalet sahibi bir soyun içerisinde gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanımakla ilgili ilk adım bu. Peygamber bizi soyu itibariyle nesebi itibariyle tanımak. Daha sonra müellif rahimullah başka bir adıma geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi da başka bir adım. Evet. Bu ikinci adım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımakla ilgili birinci adım neydi? Onun nesep, soy itibariyle tanımak ve bilmek. İkinci adım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yaşı, mekanı, beldesi, şehri itibariyle tanımak ve bilmek. Bu da peygamberimizi tanımaktaki ikinci adım. Yine müellifimiz bir Müslümanın bilmesi gereken en alt seviyeyi bize söylüyor. Evet. Ve lehu minel umuri felâthun ve ne sene. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü kaç seneydi? 63 seneydi. Evet. Yani 63 sene yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim hangi yılda doğdu? Fil senesi denilen Yılda doğdu fil senesi neden ona fil senesi denilmişti? Alam tara keife faala Bismillahirrahmanirrahim <Sessizlik> <Sessizlik> Alam tara keife faala Rabbukabi ashabil fil Suresinin indirilmesine sebep olan fil olayı yani Suresinde geçen yani sebep olan denilirse yanlış anlaşılabilir buna da sebebi nuzul denilir fakat böyle denilirse belki bazı kardeşlerimiz yanlış anlarlar. Bu surede zikri geçen bu surede anlatımı yapılan o fil olayının vuku bulduğu sene nebi sallallahu aleyhi ve sellem doğmuştur. O sene doğmuştur. Bundan 40 sene sonra doğduğu da söylenmiştir. Fakat meşhur olan ve kabul edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sene dünyaya e, geldiğidir. E, ve Rebi'ül Evvel ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmuştur. Rebi'ül Evvel'in 12. gecesinde gününde dünyaya gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve 63 sene ömür sürmüştür. 63 sene dünyada kalmış daha sonra vefat etmiştir evet Evet, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 sene yaşadı. Bu 63 senelik ömrünün ilk 40 senesi peygamberlikten öncedir. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında peygamber oldu buna göre? 40 yaşında peygamber oldu. İlk 40 senesi peygamberlikten önce geçti. Buna ne diyoruz? nubuvet Nubuhat, Nubuhat Peygamberlik demek. 40 sene Peygamberlikten önce yaşadı. 63 sene ömrü olduğuna göre Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de Rasul ve Nebi olarak kaç sene yaşadı? 23 sene yaşadı. Yani Peygamberimizin Peygamberlik vazifesini eda ettiği e, yıllar kaç sene? Toplam 23 sene. Toplamda ne oluyor? 40, 23, 63. Onun 23 senesini peygamberimiz nebi ve rasul olarak geçirdi. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımanın bir adımı da kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini ne zaman peygamber olduğunu, peygamber e, oluşunun suretini tanımaktır. Bunun ayrıntısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada müellif rahimeullah diyor ki ikra buyruğu ile suresi ile nebi oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce nebi sonra ve ile bil müttessir buyruğuyla da rasul oldu böylece müellif neye işaret etmiş oluyor nebi ile rasulün ayrımına aradaki farka işaret etmiş oluyor bu dersimizde daha önce geçmişti nebi ile rasul arasındaki fark ve onun ayrımı bununla ilgili bazı şeyler söylemiştik İlim ehli Nebi ile Resulün arasındaki farkı belirleme hususunda ihtilafa düşmüşler. Farklı tanımlar söylemişlerdir. Bunların e, itirazdan en salim olanı e, ve Hakk'a en yakın olanı kardeşlerim Resul yeni bir davet ile gelen insanları Allah'ın tevhidine ve kendi risaletine iman etmeye davet eden kişidir. Resul yeni bir davet ile gelen ve insanları Allah'ın tevhidine ve kendi risaletine iman etmeye, kendi Resullüğüne iman etmeye davet eden kişidir. Nebi ise yeni bir davet ile gelmeyip ve kendisinden önceki Resulün risaletine davet eden kişidir. Yani Nebi Resulün dininin bir müceddedidir. Resul de Nebi de her ikisi de Allah'tan vahiy alan kimselerdir fakat nebi davetinde kime tabidir Resul'e tabidir Allah'ın tevhidine davet eder kendisinden önceki Resul'ün risaletini tasdik edip ona davet eder yeni bir davet ile halkın karşısına çıkıp kendi risaletine iman etmeye insanları davet etmez Resul'ün risaletini tekrar gündeme taşır tekrar davet yapar ve Resulün davetini tecdid eder Nebi ile Resul arasındaki fark budur her ikisi de vahye mazhardır Resul Nebiden üstündür her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber yani son Nebi olduğu sabit olunca bu ne anlama gelir? Aynı zamanda o son rasuldür Çünkü bir kişi Resul olamaz, Nebi olmadıkça. Nebi Allah Azze ve Celle'den haber alan ve Allah'tan haber veren kişidir. Haberci anlamına gelir. Allah Subhanahu wa Teala'dan vahiy aldığı için Nebi olarak adlandırılmıştır. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusu ise neden nebilerin sonuncusu denildi de rasullerin sonuncusu denilmedi? Çünkü vahyin kesilmesini ihbar ediyor bu. Eğer nebilerin bile sonuncusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise onun dinini tecdid edecek bir nebi bile gelmeyecek ise resul nasıl gelir? Nasıl Rasul resul gelir? Değil mi? Yani diğer rasullerin dinini tecdid eden nebiler gelmiştir. O resulün arkasından fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin de sonuncusu. Yani gökten haber alanların sonuncusu. Allah'tan vahiy alanların sonuncusu. Dolayısıyla nebilerin silsilesi bitmişse, rasullerin silsilesi haydi haydi bitmiş olur. Çünkü nebi olmadıkça Rasul olmaz, Nebi olmadıkça Rasul olmaz. Müellif Rahimullah da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nubuati ile ilgili ince bir noktaya işaret ediyor, diyor ki ikra buyruğuyla Nebi oldu. Bu ne zaman oldu? <gülüyor> Nur Dağında Hira mağarasında Hira ismi verilen mağarada ve o dağın adı ne? Nur Dağı. Bir de Sevir Dağı var. Peygamberimizin Mekke'nin aşağısında güneyinde Sevir Dağı Peygamberimizin hicret esnasında içine sığındığı dağ mağara. E, fakat Peygamberimize nübüvvetin geldiği mağara Hira mağarası dağ Nur Dağı. Dağ Nur Dağı. İşte o dağdayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halktan çekilmiş inziva halinde tek başına bulunuyor iken kendisine melek gelmiştir. Bunun kıssası Sahih-i ilk hadisidir. Kardeşlerim e, ikinci hadisidir. İnnemela amalu bin niyattan sonra vahyin başlaması bölümünde ilk hadistir ve Sahih-i ikinci hadisidir. Melek ona geldi ve ona oku dedi. Peygamberimiz ben okuma bilmem dedi. Müslüman bunu Müellif rahimehullah ne olarak zikretti? En askeri düzey olarak zikretti. Peygamberimiz ikra buyruğuyla nebi oldu. Ha bunun ayrıntısı nasıl oldu? İşte şu mağarada olduğu şöyle oldu. Melek geldi, onu sıktı. Oku dedi. Okuma bilmem dedi. Tekrar sıktı, tekrar bıraktı oku dedi. Sonra bu sureyi peygamberimize okudu. İşte bu peygamberimizin nübüvvet kıssasıdır. Ayrıntısını da Müslüman değişik kitaplardan, büyük kitaplardan öğrenebilir. Ama en asgari düzeyde bunu bilmesi gerekir. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müttessir buyruğuyla ne oldu? Resul oldu. Bu da en asgari düzeyde bilmemiz gereken ayrıntısı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> bir gün ufukta Cibril aleyhissalatü vesselam'ı gerçek suretinde bir kürsinin üzerine oturmuş halde gördü çok büyük bir korkuya endişeye kapıldı e, Cibril aleyhissalatü vesselam'ı o surette gerçek suretinde görünce ufukta o surette görünce hemen ailesinin yanına geldi beni örtün beni örtün e, dedi dedi Ondan sonra melek geldi ve ona dedi ki Ya eyyuhel müttessir İşte bu buyrukla da Peygamberimiz ne oldu? Resul oldu çünkü irsal edildi. Resul ne demek? Gönderilen demek. İrsal gönderme demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu buyrukla vazifelendirildi ve gönderildi. Fakat ikra da herhangi bir gönderme herhangi bir Vazife ile onu insanlara e, yönlendirme yok. Fakat müttessir suresinde var. Evet. Peygamberimizi tanımanın en önemli, en mühim, en büyük adımı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne için geldiğini bilmektir. Soyunu sopunu öğrendik peygamberimizin. Yaşını öğrendik. Peygamberliğini öğrendik, peygamberlikten önceki hayatının ne kadar olduğunu, sonraki hayatının ne kadar olduğunu öğrendik, ona peygamberliğin nasıl geldiğini öğrendik, nasıl Resul olduğunu öğrendik, bütün bunları öğrendik. Bu bilgiler içerisinde peygamberimizi tanımak adına en önemli bilgi, en üstün bilgi, en faziletli bilgi, peygamberimizin niçin geldiğini bilmektir. Onun için peygamberi tanımak adına Müellif rahmetullahi aleyh bunu da zikrediyor. Ve ne diyor? Ha, şurayı atladık. Beldesi Mekke. Yani Mekke'de yaşadı. Peygamberimiz sonra Medine'ye hicret etti. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar kaldı? 23 sene peygamberlik hayatı var. Ne kadarını Mekke'de kaldı? 13 senesini Mekke'de kaldı. 10 senesini Medine'de kaldı, Mekke'de doğdu, Mekke'de büyüdü, peygamberlikten önceki hayatını hep Mekke'de geçirdi. Ticaret için bir defalığına dışarı çıkması ve e, emzirilmek için e, kısa bir müddet Saadoğullarının yanında bulunması, bu kısa müddetler hariç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep Mekke'de yaşadı. Hep Mekke'de bulundu. Mekke'nin dışına hiç çıkmadı. Ve peygamberlik de peygamberimize Mekke şehrinde geldi. Ve Mekke'de ne kadar kaldı? 13 sene. 13 sene boyunca Mekke'de kaldı. Daha sonra hicret etti. Kaç sene Medine'de kaldı? 10 sene boyunca da Mekke'de kaldı. Hicret aşağıda yine gelecek. Onu işleriz inşallah. Evet. Oku bakalım Ve asahullahu, Allah onu göndermiştir bin nizârati anîşir ki şirkten korkutup sakındırmak için. Ve yedu ile tevhid ve tevhide davet etmek için göndermiştir. Ve delûlû kavluhu teala, bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur: Ya ey yuhel ey örtünü bürünen, kum fe kalk ve uyar, ve Rabbî kefeke bir ve ve yalnız Rabbini Ve büyükle. Ve rabbeke fekebbir. Ve Rabbini büyükle. Evet. Dedik ki peygamberimizi tanımanın adımları içerisinde en üstünü, en önemlisi peygamberimizi tanımanın en önemli adımı nedir? Niçin geldiğini öğrenmektir. Bu peygamberimizi tanımanın başıdır. Hepsini öğrendik. Soyunu, sopunu öğrendik. Diğer hususları öğrendik. Peki niçin geldi? Allah onu niçin gönderdi? Bununla ilgili müellifimiz rahimahullah diyor ki Allah onu şirkten korkutup sakındırmak için gönderdi. İnzar kardeşlerim surede de müellifin zikrettiği surede de geçiyor. Korkutmak demektir. Fakat inzar sonucu haber vererek yani bilgilendirerek uyarmak ve korkutmak demektir. Yoksa yani bir kapının arkasına gizlenip gelen adamı aniden ortaya çıkarak ya da adam işle uğraşıyor aniden arkadan omuzunu tutarak korkutmak değil. İnzar başa gelecek sonucu haber vererek korkutmak demektir. Ne anlama geliyor? Yani Allahu Teala şirk hakkında uyarıda bulunmak, şirkin yol açacağı sonuçları haber vererek korkutmak ve şirk koşarsanız e, hangi cezaya çarptırılırsınız onu haber vermek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi ve bir de yed'u ile tevhid tevhide davet etmek için gönderdi. Bu kitapta daha önce biz şirkin ne olduğu ve tevhidin ne olduğu üzerinde Geniş geniş durmuştuk. Bütün Resullerin hedefi de, maksadı da, gönderiliş gayesi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş gayesiyle birdir. Aynıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onların tümünü tevhidi anlatmak ve öğretmek ve şirkten sakındırmak için göndermiştir. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَلَقَدْ بَأَثْنَا fi kulli ummetin رَسُولًا biz ne zaman bir Rasul gönderdiysek muhakkak ki her kavme biz her ümmete bir Rasul gönderdik ne için Allah'a ibadet edin ve işte tağut tağuttan uzak durun diye yine Yüce Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ve ma namin min gablike min rasulin illa nuhî ileyhi la illa ene fe buduni. senden önce gönderdiğimiz hiçbir resul yok ki ona da şöyle vahyetmiş olmayalım yani sana vahyettiğimiz hususu ona da vahyetmiş olmayalım mutlaka sana vahyettiğimizi ona da vahyettik ve hepinize neyi vahyettik ennehu la ilaha illa ene benden başka ilah yoktur. Yani benden başka olan ilahların tümü batıldır. Fa'buduni o halde bana ibadet edin. Bana ibadet edin. Benden başkasına yönelin, benden başkasına ibadet etmeyin. Benden başkasına ibadet etmeyin. Bu ayetler neyi gösteriyor? Bütün rasullerin. Gönderiliş amacı aynı, Peygamberimizde aynı. Peygamberimiz de şirkten sakındırmak ve tevhide davet etmek için gönderilmiştir. Daha sonra müellif rahimehullah diyor ki: "Ve delilü kavlihu taala." Bunun delili yani peygamberimizin gönderilişinin ve gönderiliş gayesinin şirkten sakındırmak ve tevhidi anlatmak olduğunun delili buna dair müellif rahimahullah çok sayıda ayetler zikredebilirdi fakat özellikle peygamberimizin rasullüğüyle ilgili ve onun rasul olmasının başlangıcı olan ayetleri zikretti bu ayetler Muttessir suresinin ilk ayetleri evet Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor ya eyyuhel mutteffir ey örtüsüne bürünen Demin anlattık kıssayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu hitabın yapılmasına sebep olan şey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hira'da gördüğü meleği gerçek suretinde ufukta bir kürsinin üzerinde görmesidir. O görmeden dolayı Peygamberimiz çok büyük bir korkuya kapılmıştır ve dehşetle evine koşmuştur ve beni örtün, beni örtün demiştir ailesine ve üzerine bir örtü sermiş o, sört, o örtünün altına girmiştir daha sonra melek vahiy ile ona gelmiş ve ey örtüsüne bürünen ey örtüye bürünüp e, sarılan kişi diye peygamberimize hitap etmiştir bu hitabın anlamı bu kum fe enzir, halkta uyar kum feenzir kalk ve uyar ve rabbeke fekebbir rabbini büyükleyip tekbir et ve siyâbeke fetahhir elbiseni temizle ve rücze fehcur <gülüyor> rüczu terk et yani putları şimdi müellifimiz açıklayacak ve la temnun testek yaptığını çok görme ve li rabbike fasbir ve Rabbin için sabret bu ayetlerin anlamı hususunda kardeşlerim tefsir ehlinin birçok sözleri vardır birçok görüşleri vardır ee, ilim ehli de seleften bu ayetlerle ilgili birbirini tamamlayan bazı tefsirler nakletmişlerdir bizim müellifimiz de şeyhul İslam rahimahullah bu ayetlerin anlamıyla ilgili e, bazı şeyler burada zikrediyor. E, diyor ki önce ve ma'na kumfe enzir kumfe enzir'den başlıyor. Ya eyyuhel müttessiri zikretmiyor. Dediğimiz gibi ya eyyuhel müttessir hitabının anlamı biraz önce zikrettiğimiz gibi. Ve ma'na diyor ki müellifimiz ve ma'na kumfe enzir. Kalk ve uyar buyruğunun anlamı yunziru an iş şirki ve yed'u ilet tevhid şirk hakkında uyar korkut ve tevhide davet et demektir kalk ve uyar insanları kalk ve uyar müellif rahimeullah burada davetinin peygamberimizin davetinin özüne işaret ediyor fakat bir uyarıda ve bir korkutmada bulunan vazgeçilmez öye hakkında uyarı yapılan şeye uyulmadığı takdirde başa gelecek tehlikeleri ve başa gelecek kederleri elemleri, başa gelecek eziyetleri haber vermektir. Uyarı bu şekilde tamamlanır. Bu vazgeçilmez bir öğe. Yani bir var, hakkında uyarı yapılan husus. Hakkında uyarı yapılan husus bizim müellifimizin dediği gibi şirk meselesi ve tevhid meselesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavminin karşısına çıkıyor ve şirk meselesi hakkında uyarı yapıyor. Bir de uyarının, korkutmanın bir öyesi var, vazgeçilmez öyesi. O ne? Hakkında uyarı yapılan hususa eğer dikkat edilmezse başa gelecek şeyleri haber vermek. Ancak bu şekilde bir korkutma gerçekleşebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptı? şirkten sakındırdı, şirki onlara beyan etti, şirki anlattı, kendilerinin şirk üzere olduğunu onlara haber verdi, onlara tevhidi anlattı, tevhidi beyan etti, tevhidi açıkladı, tevhide onları davet etti. Eğer bu davete uymaz, şirki terk etmez ve tevhide dahil olmazlar ise, tevhide boyun eğmez ve şirkte kalmakta ısrar ederler ise, başlarına gelecek azabı ve cezayı haber verdi. İşte böylece inzar, korkutma, sakındırma gerçekleşmiş oldu. Yani şirk koşmayın demek tek başına inzar olmaz. Değil mi? İnzar sadece nedir? İnzar ancak sonucu haber vererek korkutmaktır. Şirk koşmayın, kendisi hakkında İnzar ed, inzarda bulunulan husustur. Şirk koşmayın, tevhide gelin, bu davet kendisi hakkında uyarı bulunan husustur. Fakat tehlikeleri, yani azabı, cezayı, Allah'ın öfkesini, Allah'ın gazabını haber vermekle e, inzar, uyarma ve korkutma gerçekleşir. Burada müellifimiz Rahimullah neyi zikrediyor? Hakkında uyarı yapılan şeyi zikrediyor. Evet. <gülüyor> daha sonra diyor ki ve rabbeke bir yani ve rabbeke bir ayetinin anlamı ey azimhu bittevhid tevhid ile onu yani Allah'ı ta'zim et tevhid ile büyükle müşrikler de Allah azze ve celle'yi ta'zim ediyorlardı müşrikler de Allah subhanahu ve teala'yı ta'zim ediyorlardı müellif rahimahullah niçin tevhid kaydını getirdi? yüce Allah azze ve celle tazim edilmiş olmaz tevhid ile tazim edilmedikçe evet müşrikler Allah'ı tazim ediyorlardı en büyük onu biliyor en büyük onu sayıyor ondan daha büyük ondan daha yüce hiç kimseyi tanımıyor hatta büyüklükte yücelikte hiç kimseyi ona denk görmüyorlardı ibadet ettikleri putlardan hiçbirisini Hiçbir yönden Allah'a denk görmüyorlardı. En yüce ve en büyük olarak onu görüyor, Allah'ı tazim ediyorlardı. Fakat onların bu tazimi Allahu Teala indinde makbul bir tazim değil. Yüce Allah Azza Ve Celle'nin tazimi tevhid ile tazimdir. Yüce Allah'ın tekbiri tevhid ile tekbirdir. Yalnız Allah, sırf Allah. Sadece Allah diyerek yapılan tazim, Allahu Teala'nın talep ettiği tazimdir. Onun için müellif burada tazimi neyle kayıtladı? Tevhid ile. Daha sonra Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor, وَثِيَابَكَ <gülüyor> فَتَحْهِرُ Elbiseni temizle. Müellifimiz de bu buyrugu, تَحْهِرْ <gülüyor> اَعْمَالَكَ عَنِشْ şirk. Amelini şirkten temizle, şeklinde tefsir etmiş. Bu tefsir seleften menkul olan, nakledilen seleften gelen bir tefsirdir. Bu ayetin tefsirleri içerisinde. ilim ehlinden bir kısmı da ayeti sözlük anlamı itibariyle tefsir etmiştir. Ve demişlerdir ki, kefe فَتَّحِّرِ elbisenin necasetlerden, pisliklerden temiz tut anlamına gelir. Her iki tefsir de kardeşlerim birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Çünkü taharet iki türlüdür. Birincisi kalbin, amellerin şirkten, küfürden ve azaların kötü ahlaklardan, pis ahlaklardan temizlenmesidir. Bu temizliğin, taharetin birinci kısmıdır. İkinci kısmı da bedenin, elbisenin necasetlerden temizlenmesi demektir. Bu da taharetin ikinci kısmıdır. Yüce Allah Teala ve Celle ve Teala "Ve buyurarak bu ikisine de işaret etmiş oluyor. Müellif rahimehullah da burada konuyla ilgili en yakın tefsiri bize zikrediyor. Her ikisi de selef'ten gelmiştir. Selef her ikisiyle de bu ayeti tefsir etmiştir. "Ve tahhir a'maleke anish-şirk." Amelini şirkten temizle. Bu tefsire göre buradaki ve thiyâbeke buyrugu yani elbiseni buyrugu nedir? Deyimdir. <gülüyor> Arapçada deyimdir. Ve thiyâbeke denilerek ne kastedilmiş? Yani elbise denilerek ne kastedilmiş? İnsanın kendisi ve ameli kastedilmiştir derler. Evet. Daha sonra Yüce Allah buyuruyor ki var rujze fehcur Bu ayetin devamı ve thiyâbeke fetahhirin devamı bu ayetin e, yani şirkten amelini temizli anlamına geldiğine delalet ediyor. Çünkü elbiseni necasetlerden uzak tut ne ayetlerin öncesiyle ne de sonrasıyla herhangi bir uyum göstermiyor. Şimdi ayetin öncesinde ne vardı? وَثِيَابَكَ فَتَّحْرِ den önce ne vardı? Kalk ve uyar ve Rabbini tekbir et, yücelt vardı değil mi? Şimdi sonrasında ne var? Yüce Allah buyuruyor ki وَرْرُجْزَ فَحْجُرُ Rujz, kardeşlerim iki türlü okunuş, on, okunuşu var. Ee, elimizdeki mushaflarda yaygın olduğu üzere hafz okuyuşunda damme ile yani rujz şeklinde. Bir de rizz şeklinde okunuşu var. Ruz şeklinde okunuşunda anlam putlar anlamına. E, putlar anlamına geliyor. Ve rucze yani putları feh cur heccet. müellifimizin açıkladığı gibi terk etmek anlamına geliyor. Ne diyor müellifimiz? Ruzu ruczu el esnam putlardır. Ve hecruha onları heccetmek terkuha terk etmek anlamına gelir. Bu birinci tefsir. İkincisi ve şeklinde kesra okunuşu. Var ricze şeklinde kesra okunuşuyla ayetin anlamı <gülüyor> kötülükleri terk et şeklinde gelir. Var ricze fehcur kötülükleri terk et. Bu ayeti Kerimenin bu şekilde devam etmesi ve siyabe tahhir ayetinin de müellifin dediği gibi amelini şirkten temizle anlamına geldiğini güçlendiriyor. Müellifimiz diyor ki daha sonra ve vel minha ve ehliha yani putları terk etmek ne anlama gelir? Onlardan ve putperestlerden. Çünkü kişi putların ehlinden yani puta tapanlardan uzaklaşmadıkça putlardan da uzaklaşmış Olamaz. Onun için diyor ki onlardan yani putlardan ve put parasılardan beraet etmektir. Yani uzaklaşmaktır. Daha sonraki ayeti müellifimiz rahimahullah burada, ayetleri müellifimiz rahimahullah burada tefsir etmemiş. Yukarıdaki ayetleri. Daha sonra Yüce Allah buyuruyor ki, fakat biz tefsir edelim. Yüce Allah buyuruyor ki, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرٍ bu ayetin anlamı hususunda da yine seleften gelen nakiller var. Tefsir ehlinden seleften bazıları diyorlar ki bu ayet kelimenin anlamı amelini çok görme demektir. Vela temnun testekfir yani yaptığını çok görme. Bu ayet kelimenin başıyla da uyuşan ayet-i kerimenin başına da münasip bir tefsir İbni Cerir Et-Taberi Rahimahullah'ın tercihi de bu yönde amelini çok görme yani sen kalk davet yap Allah'ı tekbi tekbir et insanları Allah'a davet et fakat yaptığın ibadeti ve ameli çok görme yaptığın ibadet ve ameli çok büyük zannetme diğer bir tefsir Buradaki testek serin anlamı hakkında e, İbni Kesir'in de tercihi bu yönde Kardeşlerim Verdiğini Verdiğini Daha fazla karşılık elde etmek için Verme Verdiğini daha fazla karşılık elde etmek için Verme anlamına geliyor Bu silsiledeki anlamı Yani Ey peygamber kalk uyar insanlara davet yap fakat yaptığın bu davetin karşılığında herhangi bir teşekkür herhangi bir ödül insanlardan bekleme umma herhangi bir e, karşılık insanlardan ümit etme şeklinde. Ve lirabbike fasbir ve Rabbin için sabret. Kardeşlerim peygamberimizin rasul olarak gönderilişi işte bu ayetlerle oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber son rasul son nebi ondan sonra bir daha rasul gelmeyecek peygamberimizi tanımaktaki en önemli adımlardan birisi de bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi son rasul olduğunu onun vefatıyla birlikte vahyin kesildiğini kıyamete kadar hiç kimsenin yüce Allah azze ve celleden artık vahiy almasının imkansız olduğunu bilmek, iman etmektir. Peygamberimizin risaletinin bütün aleme şamil olduğuna iman etmek de peygamberimizi tanımaktaki oldukça önemli bir adım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği bütün insanlar içindir. Biz ve ma İlla rahmeten lil alemin ayetini genellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini ifade etme makamında, meramında okuruz. Halbuki bu ayeti kerimenin anlamı, Ve ma erselnâke illa rahmeten lil alemin. Bu ayeti kerimenin anlamı Peygamberimizin Resullüğünün, Risaletinin şumulünü açıklamaktır. Biz seni ancak rahmet olarak gönderdik. Kim için? Lil alemin, bütün alemler için. Buradaki alemlerden kasıt bütün insanlar içindir. Bütün insanlık içindir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlık için gönderilmiştir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların peygamberidir. Ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar ona tabi olup olmamaktan sorguya çekileceklerdir. Bir Müslümanın peygamberi hakkında mutlaka bilmesi gereken şeylerden birisi de budur. Bugün insanlardan bazıları zannediyorlar ki işte onların da bir peygamberi var, bizim de bir peygamberimiz var. Bizim peygamberimiz bize onların peygamberi ona. Öyle değil. Müslümanlar Allahu Teala'nın bütün resullerine iman ederler. Ve Müslümanlar son peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna ona tabi olmaksızın hiç kimsenin cennete giremeyeceğini iman ederler. Peygamberimizi tanımaktaki en önemli adımlardan birisi bu. Peygamberimizin son peygamber olduğuna iman etmek ve onun risaletinin Araplara ve Acemlere bütün yeryüzü halklarına şamil olduğuna bütün yeryüzü halklarının ona tabi olmaktan başka bir çıkar yolu olmadığına iman etmek. Peygamberimizi tanımanın en önemli adımlarından birisi bu. Peygamberimizden sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Ve bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerine kaimdir. Bu Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın sözüdür. Bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerine kaimdir. Alimleri peygamberlerin varisleridir, peygamberimizin varisidir. Alimleri dilleriyle peygamberimizin dinine davet ederler. Müezzinler ezanlarıyla, mücahitler kılıçlarıyla peygamberimizin dinine davet ederler. Ve bu ümmetin halkı da İslam dinini öğrenerek ve hayatlarında yaşayarak devam ettirirler. Kıyamete kadar gelen insanların hiçbir özrü ve bahanesi kalmasın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelen insanların tümünün peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun davetini ayakta tutan bu ümmet. Bu ümmet onun davetini yüklenmiştir ve kıyamete kadar temsil edecektir. Dolayısıyla bu ümmet İslam dinini kıyamete kadar götüreceği için hak din kıyamete kadar baki olacağı için hiç kimsenin bir özrü kalmayacaktır. Hiç kimsenin özrü kalmayacak. Şimdi bizim de Müslüman olarak emri bil maruf nehyanil münker Ehli olarak yüce Allah Hazza ve Celle ne buyuruyor? Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas. Tâmurûna bil ma'rûfi ve tenhâvûne ani'l münker. Siz en hayırlı ümmet oldunuz. İşte bu ayeti kelimenin kerimenin inme sebebi peygamberimizin son peygamber olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son nabi ve son rasul olduğu için Yüce Allah Hazza ve Celle buyurdu. "Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas bil ma'ruf ve tenhavuna ani'l münker." Yine yüce Allah Hazza ve Celle ne buyuruyor? "Vel takum minkum sizin içinizden bir ümmet bir topluluk olsun. Yed'una ilal hayr hayra davet eden." Niçin? Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve Yerine kaim olacak bu ümmet. Alimiyle, halkıyla, mücahidiyle, müezziniyle, imamıyla, her şeyle. Öğrenerek, yaşayarak, anlatarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetini canlı tutacak. Dolayısıyla her Müslümanın Peygamberimizin bu Risalet kıssasını iyice kavraması ve bilmesi ve üzerinde düşünmesi lazım şu ayetlerin. Bu ayetlerde davetçi için büyük yönlendirmeler var. Bizim de kum fe enzir ayetine kulak vermemiz ve kalkmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalktığı gibi. Uyarmamız lazım. Onun davetini canlandırmamız, onun davetiyle insanları Allah'a davet etmemiz lazım. Bizim de amelimizi şirkten elbisemizi de necasetten temiz tutmamız lazım. Bizim de putları ve putların ehlini terk edip uzaklaşmamız lazım. Bizim de yaptığımız hiçbir ameli büyük görmememiz lazım ve davetçi için mutlaka gereken şeyi Allahu Teala son olarak zikrediyor. Ve rabbike fasbir. Bu yolda eza kaçınılmazdır, eziyet kaçınılmazdır, sıkıntı kaçınılmazdır. O halde bizim de peygamberimizin Yaptığı gibi, peygamberimize emredildiği gibi Rabbimiz için, onun hoşnutluğu için sabretmemiz lazım. Yani bu ayetlerden davetçinin fıkıh ve basiret çıkartması lazım. Kendisi için. Evet, daha sonra müellif rahimeullah diyor ki اَخَذَا عَلَى هَذَا عَشْرَ سِن۪ينَ yed'u ilet tevhid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vazifeyi üstlendi yani kumfe enzirden sonra bu vazifeyi üstlendi ve on sene boyunca tevhide davet etti sonra sonra ne oldu ve ba'del aşri on seneden sonra urice bihi iles sema semaya yükseltildi bu olaya ne diyoruz İsra ve Miraç diyoruz. Yüce Allah Azze ve Celle önce peygamberimizi <gülüyor> Cibril aleyhisselam ile e, aldı ve e, ne yaptı? E, Beytullahil haramdan yani Kabe'den aldı, yürüttü. Nereye? Mescidi Aksa'ya. Ee, i̇sra gece yürüyüşü anlamına geliyor. Gece yürüyüşü. Ama bu normal bir yürüyüş değildi. Bir anda olup biten bir şeydi. Yüce Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Hangi surede? İsra suresinde buyuruyor. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa o zat her türlü eksiklikten münezzehtir ki kulunu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne olarak burada nitelendiriyor Allah kul kulunu bir gece mescidi haramdan mescidi aksaya yürüttü bu isra sonra yüce Allah azze ve celle mescidi aksadan onu göklere yükseltti Peygamberimiz sallallahu birinci kat gök, ikinci kat gök, üçüncü kat gök. Bunun kıssası geniş bir şekilde Müslümanın en az seviyede, en asgari seviyede bilmesi gerekeni müellifimiz burada zikrediyor. Ayrıntısı Miraç'la ilgili hadis-i şeriflerde zikredilir. Akide kitaplarında zikredilir ve hadis kitaplarında Miraç'la ilgili hadislerde, sahih hadislerde zikredilir. Birinci kat gök, ikinci kat gök, üçüncü kat gök bu şekilde yükseldi. Yüce Allah azze ve celle'nin dilediği yere kadar vardı. Cennet ona gösterildi, cehennem ona gösterildi. 7 kat semanın katlarında peygamberlerle karşılaştı. Onlarla selam, selamlaştı, görüştü. Allahu Teala'nın en büyük ayetlerini gördü. Yüce Allah azze ve celle'nin kelamıyla müşerref oldu. Allah azze ve celle onunla konuştu. Ve Yüce Allah Azze ve Celle ona bazı emirler verdi. İşte bu da Miraç'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve Miracı. Ve ehli Sünnet ve Cemaat'ın icmasıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle miraca çıkmıştır. Sadece ruhuyla değil ve bu olay uyanıklık halinde olmuştur. Bir rüya değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten çıkmıştır. Burak isimli bir bineğin üzerine binerek çıkmıştır Cibril aleyhissalatu vesselamın rehberliğiyle çıkmıştır ve miracın zikri Kur'an'da da sünnette de gelmektedir Yüce Allah azze ve celle miracı Necm suresinde zikrediyor o surenin başlarında miracın kıssası anlatılıyor Ayrıca hadis-i şeriflerde buna dair ayrıntılar geliyor. Evet kardeşlerim. Daha sonra müellifimiz diyor ki: "Ve furizat yani mi'raca çıktı. Orada ne oldu? Farz kılındı aleyhi ona, ona ve onun şahsında bu ümmete. Farz kılındı ne kılındı? Essalavatul hamse. 5 vakit namaz." Farz kılındı. Beş vakit namaz farz kılındı. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetiyle ve yine onun dışında başka rivayetlerle şunu biliyoruz. Beş vakit namaz önce kaç olarak farz kılındı? ikişer rekat olarak farz kılındı. Yok onu kastetmiyorum. Beş vakit namaz önce ikişer rekat olarak farz kılındı. Yani öğlen namazı iki rekattı. Sabah namazı iki rekattı zaten. Öğlen namazı iki rekattı. ikindi namazı iki rekattı. Yatsı namazı iki rekattı. Akşam namazı yine üç rekattı. Bu şekilde farz kılındı beş vakit namaz. Daha sonra Medine'ye geçilince seferdeki yolculuktaki namaz yine iki olarak bırakıldı. Sabah namazı kıraatının uzunluğundan dolayı yine iki olarak bırakıldı. Öğlen namazı, ikindi namazı ve yatsı namazı dörder rekata çıkartıldı. Yüce Allah tarafından akşam namazı da yine üç olarak bırakıldı. Peygamberimiz ne diyor? Çünkü o evet. Çünkü çünkü o, Peygamberimiz buyuruyor gündüzün vitridir. Cuma namazı yine iki rekat iki rekatta iki rekattır. de diğer iki rekat gibidir demişler alimler. Yani hutbe olduğu için cuma namazı tahfif edildi hutbe olduğu için cuma namazı dört rekat olmadı takfif edildi peki miracdan önce namaz var mıydı Allah e, en iyisini bilir kardeşlerim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmadan önce de siyer kaynaklarında geçen bilgilere göre sabah ve akşam olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu. Onun da ashabı namaz kılıyordu. Siyer kaynaklarında böyle bilgiler naklediliyor. Evet. Fakat namaz beş vakit olarak namaz beş vakit olarak e, Miraç'ta emredilmiştir. Daha sonra müellifimiz diyor ki ve salla fi Mekke'te thalâfe sinin Mekke'de üç sene boyunca namaz kıldı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktı. Miraç'tan geldi. Kaç sene daha kaldı Mekke'de? üç sene daha kaldı üç sene daha kaldı miracın tam olarak hangi tarihte vuku bulduğuyla ilgili hatta hangi yılda vuku bulduğuyla ilgili pek çok ihtilaflar vardır 10. senede mi 11. senede mi hatta Mekke'nin son senesinde mi vuku buldu baya ihtilaflar vardır hangi senede hatta ilim ehlinden yani hadis-i şeriflerin değişik rivayetleri karşısında hayrete düşüp bunu Miraç iki defa vuku buldu şeklinde tefsir edenler bile, söyleyenler bile vardır. Bunların ayrıntıları e, kitaplardan öğrenilebilir. Ama Müslüman'ın en asgari düzeyde bilmesi gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıktığı sonra burada müellif 10. senede miracın gerçekleştiği görüşünü tercih ediyor ki ne diyor üç sene boyunca Mekke'de kaldı ve üç sene boyunca beş vakit namaz Mekke'de kıldı. <gülüyor> Sonra diyor ki ve daha umirabil hicre. Sonra Peygamberimize hicret emr Nereye hicret İlel Medine Medine'ye hicret emr olundu. Ve hicretu alintikalu min beladil şirki ila beladil İslam. Burayı haftaya bırakıyoruz. Hicret şirk beldesinden İslam beldesine intikal etmektir, geçmektir. Bunu haftaya bırakıyoruz. Hicretten tekrar okuyacağız inşallah haftaya. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi birkaç adımda tanımış olduk. Birincisi neydi? Peygamberimizin soyunu, sopunu, nesebini bilmek. İkincisi peygamberimizin yaşını, ömrünü, beldesini, nerede yaşadığını yani bilmek yani nerede yaşadı. Felsefetul Usul kardeşlerim bütün ümmeti Muhammed için hakikaten ne kadar elzem, ne kadar önemli ve müellif rahimeullah bu kadar kolay bilgileri niçin buraya yazmış? Yani bu Felsefetul Usul yerine ciltler dolusu kitaplar bıraksaydı müellif rahimahullah daha evli olmaz mıydı daha ünlü olurdu 30 cilt kitabı var derlerdi Muhammed bin Abdülvahab'ın 30 cilt kitabı var derlerdi 50 cilt kitabı var derlerdi fakat Muhammed bin Abdülvahab selasetül usul bıraktı 30 cilt kitap yazanların kitapları tarihin tarih içerisinde kayboldu gitti ama İbn Abdülvahab'ın kitabıyla Ümmeti Muhammed ihya oldu. Selasetül Usul Ümmeti Muhammed'in hastalığını bildi, hastalığını gördü, çaresini gördü. Onun için bu mübarek kitabı kaleme aldı. Allahu Teala'da çok büyük bir tesir, çok büyük bir bereket ve lezzet yerleştirdi ee, onun eserlerine ve bu Selasetül Usule. Hakikaten insan okuyor Diyor ki ne kadar tatlı, ne kadar güzel. İşte şurada doğdu, böyle oldu, bu kadar yaşadı, şurada vefat etti. Bir Müslümanın en asgari düzeyde bilmesi gereken. Emin olun, emin olun. Bugün sokaktaki Müslümanların bunu bilmesi gerekiyor. Daha ziyadesine gerek yok. Daha fazlasına gerek yok. Çünkü bu bilgiden mahrum olan sayılamayacak kadar çok insan var. Ha, peygamberimizi bilmekten birinci adım soyunu, nesebini bilmekti sonra yaşını, ömrünü memleketini nerede yaşadığını bilmek sonra nasıl peygamber olduğunu peygamberlik hayatını peygamberlikten önce ne kadar peygamberlikten sonra ne kadar ne kadar Resul ve Nebi olarak geçirdi nasıl Nebi oldu nasıl Resul oldu bunu bilmek sonraki adım peygamberimizin niçin ve neyle gönderildiğini bilmek bu da bunların en önemlisi, en önde geleni, en ehemmiyetlisi. Ee, sonra Peygamberimizin hicreti geliyor. Hicret e, meselesiyle ilgili müellif rahimeullah Peygamberimizin hicretinden bahsettikten hemen sonra hicretin Peygamberimize ait bir şey olmadığını kıyamete kadar her müslümanı bağlayıcı bir hüküm olduğunu bir ek bilgi olarak bize söyleyecek haftaya bunu okuyacağız yani peygamber konumuz peygamberimizi tanımak peygamberimizin hicretini öğrendik müellif rahimahullah araya neyi koyacak hicret peygamberimize ait bir şey değil kıyamete kadar müslümanların boynundaki görevlerden bir tanesidir araya bunu yerleştirecek Haftaya bunu okuyacağız. İnşallah. Evet. Bir kardeşimiz Peygamberimiz nübuvvetten önceki hayatında Hanif miydi? diye sormuştur. E, sormuş. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, hayatı boyunca putlardan ikra etti. Putlardan uzak durdu, putlara tapmadı, putlardan nefret etti. Kavminin tuttuğu yolun yanlışlığını fark etti. Kavminin üzerinde bulunduğu dinin, akidenin, yolun, mezhebin hata olduğunu, yanlış olduğunu fark etti. Ve bu onu peygamberimizi yalnızlığa itti onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin hemen öncesinde kavminin üzerinde bulunduğu yoldan akideden rahatsızlık duyarak sıkıntı duyarak yalnızlığa çekiliyor ve e, tefekkür ediyordu dağa çıkıyordu uzun müddet yanına azgını alıyor uzun müddet dağda kalıyordu hiç şehre inmiyordu ne evine geliyordu ne de şehre iniyordu Mekke ile hiçbir ilişkisi kalmamıştı yani kaybolmuş gitmişti yalnızlığa çekilmişti bu yüzden bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem putlara ibadetten ve cahiliye pisliklerinden uzak tutulmuştu Peygamberimizin nübüvvetten önceki hayatında da Allahu Teala tarafından üzerinde bir korunma vardı evet Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa elbette. as Ve sallallahu alaikum wa sallam. Ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.